Muhammed'in ordusu bozulduysa diye bütün bulutlar üst yüzünde etmiş gibi yanına sokuldum. O bir iki seslenmiş ses vermiyordu. Ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki Ebşir ya haba akil. Ta inna allahu Genç adam düşün bir dersi asırlık hem kaç asırlık sarmış cemiyeti onun onun nasıl pek çok hastalık milletin her yana ayrı bir illetle malûl beyinler sarsılıyor kalpler katler bayırın davasına şu bunun içimin ilmi doldu. ...doluk taşlığı bir döneme ait olduğunu hatırlatmak isterim. Yani sizin yokluğunuzda... ...inkizarla kalkarken doğrulurken... ...hicranla içi büklüm olurken... ...yazılmış bir manzum olduğunu hatırlatmak isterim. Meydanlar inliyor gayesiz kalabalıklar... ...ve insanlar tıpkı akvaryumdaki balıklar... Kaşkunlara gidip, tahtlata, tahtlata, böyle bir topluluk içinde bizde kapaydı. Bunca fedaiyle cemiyet yaşar mı Göz görmez, kulak dava, kap karanlık Şehirler Şehirle ülke, sokaklar düz kanalı, gençler seraz, her şey hürriyet ayandalı. Hala yetenek gitmiş. İspet ayak altında, yanan sem altın, aldatma sultanlık tahtında, Kurt gövdenin içinde yapraklar bir bir sömür. Milli ruh ve millet gaydar olur. Genç adam, genç adam, bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin. Doğru, kendine gel, Baktan yere ağrıyor ve ışıklar karanlık ordusunu boğuyor. Hiç durma, koş, elinde dört bir yana! Gölükte alevleri, bu bir vazife sana! Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun akıyor! Gel İslam emanetinin dönmez davacısı ol! Sensin asırlardan beri beklenen kahraman! Belki artık dizlerinde kalmadı dermatta! bir hale resul Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hepsi böyle düşünüyordu. Bir aralık sapların bozulduğundan başka bir şey tartmıyordu gözden. Adeta Resul-i vefat etmiş gibi bir hava ettirilmişti. Ashabda da ciddi tezacrün baş göstermişti. Herkes iş başa düştü diye kendisini düşman saplarına tartıyor ve kendisinden düşen şeyi ada etmeye çalışıyordu. Bak anın Sa'd ibn-i Ebi Diyor ki bir aralık halanın oğlu, hala zâdeti İbn-i Cahş gözüme iliştim. Daha sonra saldırıyordu. Yalın sılıç önüne kattığı kimseleri küstürtüyordu. Vücudunda sayılmayacak kadar yara izleri vardı. Elbiseleri parça parça olmuştu. Beni görünce gel dayım oldu dedi bana. Bir taşın dibine çayanı dibine çekti. Bak dedi şimdi hiç düştü. Burada bize düşen şey hakkını vereceğiz. Sen dua et ben amin diyeyim, ben de dua edeyim sen amin Ben dua ettim diyor. Dedim ki Allah'ım bana çok şetin bir kâfi gönder. Saldırışı şet, şetin olsun, baskısı şetin olsun, siyasiye savaş edeyim. Sonra ben onu öldüreyim, selebini alayım, zanimetini razı olarak seriye dönerim. Benim karşımda durursa Allah'ın alemlerinde gezen bu akra vergin adam, vakitleri çoktan ömrü alemlere gitmişti, benim dünyamı yakamıyordu. Benim bu duama amin dedi. Allah'a kaseb ederim ki Uhud neticelenirken ben o duada istediğim her şeye sahip ve malik bulunuyordum. Ama o da dua etti. Duasının başı benim duama benzer de sonu tek benzemez. O da dedi ki Allah'ım, اُرْزُكْنِ رَجُلَنْ شَد۪يدًا شَد۪يدًا بَأْثُمُ اُقَاتِلْ فَيُقَاتِلُونِ سُمَّي اَخُذُنِي فَيَجِدَوْا اَنْف۪ي وَعُذُنِي اَتَّى اَذِيْكَ bihi. فَتَقُونَ مَنْ جَدَٰكَ يَا عَبْدَللّٰهِ فَاَقُونَ زِيْسَبِينِ اِكْوَانِ زِيْسَبِينِ <gülüyor> اَكْوَانِ Allah'ım bana sesini kafir gönder. Bugün son gündür. Her şeyin bitmiş olmuşluğu mücadelesini veriyoruz. Kıyasiye savaş edeyim. Kıyasiye vuruşayım ve evvela gazanın sevabını alayım. Sonra o beni alsın, yakalasın. Sonra beni şehit etsin. Sonra burnumu ve kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen beni karşıma az ki, Abdullah burnuna sınavına ne öldü senin? Ben de diyeyim ki senin Habibin yolunda. Döktüm, gerdim Allah'ım bunları. Fatak muğla kazakta, sen de doğru söyledik. Ben de böylece kutuluş olayım. Bu, bugünün hakkını vermektir. Burnu kulağa döküp bugünün hakkını vermektir. Saad İbn-i diyor ki, Allah'a katem ederim ki, Uğud hisamı erdiği zaman aradık, İbn-i aradı. aradık. Herkes arıyordu. Safiye binti Abdülmuttalip de arıyordu. Resûl-ü Ekrem de arattırıyordu. Bulduğumuz zaman Allah'a yemin ederim burnunu ve kulaklarını kesmişlerdi. Kanlar içinde, toprak içinde Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bak etmiş bu insan. Dünyaya öyle veda edip gidiyordu. Nasıl dua etmiş, ne talep etmiş, Allah Celle Celaluhu hepsini kendisine nasip etmiş oluyordun. Aziz Müslüman, hayatının gayesi peşinde olacaksın. yakın tarihte 15-20 sene evvel ben caminin içinde böyle bir genç gördüğüm zaman alel acele küsüden hemen inip bir köşede onu kusturup alnından öpme içimden geliyordu. Şimdi hangisinin alnını öpeceksin? Hangisinin başını öpeceksin? Hangisinin sırtını sıvazlayacaksın? Doldu, doluyor, dolacak. Eski boşluğu dolduracak Allah'ın inayet ve kelemiyle. Camiye terk Rasulullah Resulullah diyoruz. Ya başımızı kaldırdığımız zaman, içimizde belirecek gibi bize vicdanımızda taze olarak kendisini öyle derinden hissettiriyor. Resulullah diyor ve ter taze vicdanlarımızda hissediyoruz. Vicdanlarınıza baksanız, 14 asrı birden sileceksiniz ve kendi kendinize şöyle diyeceksiniz, Ya Resulallah dediğim zaman ben buradayım diye ses verecek gibi geliyor. O kadar tazedir Resulullah içimizde, o kadar eskimemiştir. Zaman ihtiyaladıkça Rasulullah sinelerimizde gençleşiyor. Ne gam-u ümmete, gam ümmete ki onun gemisinin kaptanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ne gam ümmete ki onun gemisinin kaptanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bu mübarek, bu mübeccel nesil sahabiden geriye kalan boşluğu dolduracak ve inşallah bizim senelerden beri hicran mahsret içinde beklediğimiz günlerin gelmesine vesile olacaktır. Topyekün millet, bu muhabbet fedailanın, bu sevgi fedailanın neşrettiği aydınlık ve ışık sayesinde yeniden bir kere daha aydınlığa çıkacak ve nura kavuşacak hakikate erecektir inşallah. Bu arada sizin dünden bugüne Zulab içinde, 60 seneden beri kulakları ezan duymayan 3-5 bin evvel temiz yazdı, Moskova'da da okunacak Okunacak, dört bir bucakta okunacak, arşu karşı cümletecek şekilde okunacak, bir kere daha şehbal açacak ruhu revani Muhammed'i. Ben icran türkümdür. Çünkü o bir dönemde Osmanlı'nın batı husumeti karşısında yok edilip bir karşı bayra gömülmesi. O akıncımın gömülmesi. Kolunda çepkeni, belinde piştonu batıya gidip geriye dönmeyen delinin gömülmesi. Bazıcık dirilelim derken elliden sonra Anadolu kendi içinden çıkardığı bir bakan evladının on sonra bir bayra gömülmesinin türküsü olması itibariyle o benim hicdam türkümdür. Bir yiğit vardı, gömdüler şu karşı bayrağı. Arkadan kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkardayı büsüne taşlar koydular. Bir yiğit vardı, gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğitim hele anlatır olup bir seni. Tam detli, detan detli oturu bağlayalım. Ağlayıp dinelerimizi ağlayalım. yiğitim. ...Hele alması var olup dikeni. Ses yedim, yoksa beni duymuyormuşsun. <Gülüyor> Günler var ki hep hayalimle oynatıyorum. Kalkıp geleceğini bile yaşıyorum. Ses ver yedim, yoksa beni duymuyormuşsun. Kırtımda ardan bir gömlek, yılların vebali. Ümitle ve ışıldayan gönlüm seni bekliyor. Kah gözlerde uçup kah yerlerde emekliyor. Kırtımda ardan bir gömlek, yılların vebali. Her taraf, her tarafta harabe eller, baykuşlara bayram. Köprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz. Gelip uğrayan kalmamış çeşmeler susuz. Kayfara para verirler, alkışlara bayram. İradelerde çatırsı, ruhlarda müthiş şok. Tarihi yağmalarda bir düzine talihsiz. Değerler alt üst oldu, mukaddesler sahipsiz. İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok. Tıpkı royalarda olduğu gibi girilgen. Beyaz atlığın üzerinde bir sabah erken, sözlerim kapalı ruhumda seni süzerken, Tıpkı röyalarda olduğu gibi diril gel diyor. Mensubun, aydın ümitlerimize zil tutmak istediği şu kara günlerde dilimizin, dil, dilinizin diriltici eksiri muhtaç gönüllerimize üç günden beri al hayat oldu. Sen bütün bir gün devrenin bülbürü, sen ülümenlerinin diriliş mucizesi. sen tarihi kahramanlıklardan süzülen asalet üsaresi, sen milletin önünden akıp akıp giden onu manlandırmak için tekrar geri dönen ve onda ve yok olan esatiri vardır. Hasrete tutuşan gönüllerimize birer meşale, gönlümüzü birer meşale yaparak şehvayinler tertib ede, edip ederek ve bir kere daha senin yoluna dökülmek istiyoruz. Şimdi bize müsaade ediniz, ediniz de şu bahadırda bahadırınız olalım. Bu fırtınalı yangından te, te, yangında tehlikenizi de gayret gösteremediğimizden kaldırım taşı gibi şu yüzün başınızın ayaklarınızın altına koyup sizden özür dilemek ve artık beraber ödü bir daha yemek istiyoruz. <gülüyor> Şair İkbal, bir yüksek toplulukta, ruhların huzurluğunda, Livi'nin sultanı, en, en mutlaka belediye bir bardak şehit karını takdim etmişti. Biz ki bu alim meclise, sizi eli boş göndermekten hayal ederiz. Eğer şu anda imkan olsaydı, canlarımızı cüzdanına koyup size takdim etmek isterdik. Ama gibi ki bu canlar bizde sadece emanettir. Keşke nakış nakış örgülediğiniz davaya feda edilen bir başta biz olsaydık, Geçtiğiniz yollarda bastığınız bir taşta biz olsaydık, gözün, gönlünüzden de anlayarlısınız rapturu bir taşta biz olsaydık.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 ...bundan sonra bir şey satmasam, demeten bile gam yemem, ver onu bana diyor. Yanına sokulup diyorlar ki, ana ne yaptın? Bu senin ticaret kaynağındı. Bu esradorda 18-20 yaşında geçen Ayşe ismindeki kızı hala isimlerimizi değiştirememişler. Kızı, kadın tarihe ve hadiselere durun beni dinleyin. Diyecek şu sözü söylüyor, durun ve beni dinleyin. <Gülüyor> bana kendi dünyamdan gelen... Şu bandı verdikten sonra karşılığında Ayşem'i isteseydi, Allah'ı veririz diyor! Ayşelerini, Fatmalarını, Hatice'lerini sokaklara döküp sizden bir band bekleyen, bir elbde bekleyen, bir Kur'an bekleyen şanallık bir dünya var! Sana dava adına devmederse desin. Nasıl ki çağa girerken büyük bir dava adamı. Adımını atıp mağarasına girmek istediği an ayağa kayıyor. Uçurumdan aşağıya gidiyor. Yanındaki talebelerinin duyduğu şey davam diye inliyor. Sanki bir el onu aşağıdaki bir deliğe Bak ha bu. Dava, mı? dava çok büyük. Dava benim cismaniyetimi, cesedim aşan bir mevcut.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 Millet olun, rahmetin gözüne girin. Dava ve uyuyamıyor büyük dava adamı. Hiç unutamayacağımız bir civar O çardağın ve çadırın içinde heyecanla dönerken, Allah orada onun imdadına koşacaktır. Şangır şangır bir ses duyuluyor kapının önünde. Allah Resulü ilkiliyor, kim o diyor. Sa'd ibn Abi Vakkas ya Resulallah. arıyorsun sen gecenin bu saatinde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişe eder mülazatıyla. Perdedarlık yapalım diye çadırın önüne geldim ya Resulallah sen. Sen onun inşallah ebetlere kadar perdedarı olursun. Ebedlere kadar çadırının çardağının önünde. nebetdar gibi durur onun perdedarı olursun. Oldun da dokuz atır. Vallahi yasimu Allah sen insanlardan koruyacaktır.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 Kime diyor Allah? Allah insanların elinden gelen şeylerden seni koruyacak, onlar kirli ellerini sana dokunduramayacaklar dediği kimseye diyor ki, biz daha değil. Demek Allah dokunduramayacak ama esbaba riayet etmek icab ediyor. Sebeplere riayet dairesinde insan sebepleri hiçe sayarsa, cebri olur, dalalet fırkasına girer. Kur'an'dan istifadenin yolu, ayatı tek Tekviniyedeki kanunları hesaba katmaktır. Ve bizim 2-3 evvel bir ölçüde, bir manada, bir planda sarsılmamız, bir ölçüde dağılmamız ayat tek Tekviniyenin kanunlarının sırrını kalıyamayışlı olmuştur. Allah idrakken muvaffak eylesin. Hindistan esaret altındaydı ama kalbi bizim için çarpıyordu. Ve o günden bir tabloyu, arz edeceğim tabloyu bize nedebi anlatıyor Türklere istiklalleri için, kurtuluşları için yardım gönderiliyor. Ama ne acıdır ki o gün Hindistan'dan bize gönderilen yardım, Rusların eliyle geçtiğinden bize Ruslar yardım ediyor gibi anlaşılıyor. Rus babasının mezarının taşını dahi bize vermez. 93'te bizim çok iyi tanıdığımız Moskos, Cihan Harbi'nde çok iyi bildiğimiz Moskos Rus, daha sonra insanlığın kanına, diliğine düşkün, imanına düşkün komünist Rus, bize belki bir çükürüğünü gayet buyrundu vermez. Hindistan yardımını Rus kendisine mal ediyor. Hindistanlı coşmuştu o gün, o siyahi insanlar. Aman diyorlar Osmanlı yıkılmasın, Yoksa hepimiz teker teker Avrupa müstemlekesi oluruz. Üzerimizden müstemlekeler kulağı kırar ve kanımızı emerler. Bunun için her gün bir yerde toplantı oluyordu. Ellerinde avuçlarında ne varsa yığın yığın bir araya getiriyor, bize takdim ediyorlardı. Ve orada bir meydanda ciddi bir toplantı olmuştu. Sayılmayacak kadar bir kalabalık vardı ne dedi anlatıyor. Hani bizde ineğe atsanız yere düşmez denir ya, işte öyle olmuştu. Heyecan son haddine gelmişti. Ne istiyordu bu insanlar? Trablus işgal edilmişti. Ve arkasından Çanakkale'ye geleceklerdi. İtalyanlar bir yerden giriyordu. Fransızlar bir yerden giriyordu. alem İslam parçalanmıştı. Her birisi vücudun bir yerinde tavattım ediyordu. Hatta aliv bir uzvu mikropların sarması gibi yeryüzünün mikropları Müslümanları sarıyordu. İşte milletin taşıdığı heyecan buydu. Hatipler kuvvetli ve canlı konuştular, halk döştü alabildiğine, sıtlarındaki çeketleri çıkardı verdiler, kazakları çıkardı verdiler, Osmanlı'nın imdadına diyorlardı. Ve yeni, yeni şey, evlerindeki bakırlarından sırtlarındaki elbiselerine kadar vagonlara dön doldurulup Osmanlı'ya gönderiliyor. Bunu mevsup kaynaklar yazıyor, bizden haklı, nice tarihi ve vesikalar vardır, gün gelecek bunlar gün aydınlığına kaçacaksın. Dahiyet kalabalığın nazarları bir tarafa etti, Belli ki büyük bir adam geliyordu. O kafiyeyi söyleyecekti. Bu heyecan nazmına bir kafiye koyacak. Nazarım benim de o tarafa doğru indi. Her yerde İslam'ın derdini yaşayan, nasıl memleketimizde 25 milyon Müslümanın Müslümanın imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül olur. Milletimin imanını selamette görmezsem cenneti de istemem, çünkü orada da bana davi gelir. Nasıl memleketimizde söyleniyordu, Hindistan'ın da bunu söyleyecek bir adamı var. Vücudunda bütün bir milletin ıstırabını çekmenin havası saklıyız. İki büklümdür. Beyaz elbiseler içinde nurdan bir heykel gibi ileriye doğru yürüyen bu insan kimdi diye sordum etrafındakiler. Herkes taygıyla ona yol veriyordu. O konuşma kürsüsüne doğru geliyordu. Bana ikbal dediler. O kürsüye çıktı. Tatlı konuştu. O müthiş, şair o büyük şair. Tatlı bir şiir havası edası içinde cemaati öyle dosturdu ki, o eskat eğer karşıda ateşten bir düşman olsaydı, o topluluk hiç tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan o düşmana saldırırdı. Kendimle geçmiş, hareketmez ve sermez onu diyor. Sözlerini şöyle bitirdi Topluluk, ben şu anda kendimi Nebiler Nebisi'nin temessül etmiş ruhu karşısında görüyorum. Bana diyor ki Doktor İkbal, ümmettim adına bana ne hediye getirdin? Ben de diyorum ki ey Nebiler Nebisi, benim gibi gecalardan, dilencilerden, senin gibi sultanlar ne hediye beklerler? Sana hatırlarımız var ki bir şey takdim edemedik. Büyüklerin şanı, şanı yüce olanların şanı, küçükleri affetmektir. Senin gibi sultanlar ancak bizimle av avlarda. Ama ben sana cennetteki ırmaklara dahi değiştirmeyeceğim yarım bardak kırmızı su ile geliyorum. Bu su, Trablusgarp'ta Müslümanın şerefi için dökülen kandır. Bunu kezlere dahi değiştirmem, işte bunu takdim ediyorum. Sen Trablusgarp'ta dökülen yarım bardak kana mukabil teri döküp de onu bir bardağa koyup temessül eden nebiler nebisinin ruhunun karşısında onu ona takdim ettiğin an, altınına bir saykı vurmuş olacaksın. Getiriyorlar. Bu talihlilerden birisi bir gün, talihlik sırası kendisine gelmiştir Safiye barizemiz. Rüeyy ibn-i kızı, Yahudi babası. Hayber, hükümdarının, melikinin kızı. Allah-u yanına geleceği ana kadar kendi ifadesiyle, yeryüzünde en sevmediğim insandı benim. Fakat yanıma oturunca o iklimdeki kasvetler birdenbire dağıldı. Nazarında benim en sevgili haline geldi. Ondan daha sevgili bir insanın olacağına ihtimal veremiyorum. Ağzın şeker şerbet yesin anam. Ondan daha sevgilisini bilemiyorum ziyarete geliyorsun. Belki yiyecek getiriyorsun. O öyle centilmen, öyle efendi, öyle kibar, öyle nazik insandı ki zevcesi aynı zamanda ümmetiydi. Ama zevcesi kadına öyle hürmet ederdi ki, ders olabilir Kadına öyle hürmet ederdi ki, itikahtan onun için çıktı. Caddede bir sürü onun için yürüdü. Evine yaklaşıncaya kadar onu aldı götürdü. İntikârtan Resûlullah sallâhu aleyhi ve sellem ancak zaruri ihtiyaçlarından dolayı dışarıya çıkardı. Bu nasıl bir çıkıştı, niye çıkmıştı? Çünkü çıktığı mesele kulak ardı edilecek bir mesele değildi. Çünkü hayat arkadaşı, zevceleri onu ziyarete gelmişti. Allah Resûl'u mukabelesiz bırakmıyordu hiçbir şeyi. Hiç bırakmamıştı hayatında, bir verirseniz iki verirdik. Sadece Hz. Ebu Bekir için inlemiş, şöyle demişti, Ebu bu içine mukabele edemiyorum ama gökse ona ederler. Allah diyecekti ki da sen edemesen de ben ederim. Safiye Validemize mukabele ediyor. Ve yolda giderken Hüseydi İbn Hudayr ile Abbad ibn geçiyor oradan. Ansar'ın iki şerefli sahabisi. Hadis kitapları bunların isimlerini söylemiyorlar. Fakat ricaldan bahsedenler, etrafçılar uzaklar olduğundan bahsediyorlar. Abbad ibn Müseydim, Müseydim, Müseydim, Müseydim, Müseydim, Müseydim. Ayağım başıma tacı